Dönüşmelek'ten merhaba. Güncel deneysel kayıtlardan bir seçkiye yer verecek bu geceki programı San Francisco'lu elektronik müzik ikilisi Matmos ile açtık. 1995'ten beri faaliyette olan Matmos, 2000'lerin başındaki Björk işbirliklerinin dışında kendi albümlerinde kullandıkları özgün sample teknikleriyle tanınmakta. Örneğin 2001 tarihli A Chance to Cut is a Chance to Cure kaydını sadece cerrahi operasyonlardan topladıkları seslerden inşa eden ikili... Yeni uzun çağrıları Plastic Anniversary'de de ses kaynağı olarak plastik nesneleri seçmiş. Ee, az önce de bu albümden Thermoplastic Riot Shield'e kulak verdik. Ee, sırada Throbbing Gristle ve e, Chris Cozy gibi avantgarde oluşumlardan tanıdığımız müzik yolculuğunda 50. seneyi devren İngiliz emektar Cozy Fanny Tutti var. Ee, 1983 tarihli Time to Tell sonrasındaki ilk solo albümü olan Tutti'de uğultulu ses manzaralarının peşine düşmüş müzisyen. Ee, bu kayıttan Drone'a kulak vereceğiz ilk olarak ardından Avustralyalı dark ambient üçlüsü Mydisco'nun yeni uzun çaları Environment'tan seçtiğimiz An Intimate Conflict gelecek. The Bug mahlası ile dub, endüstriyel ve hip-hop gibi türlerin kesiştiği bir noktada müzik icra eden... ...İngiliz Kevin Richard Martin, Room 40 etiketinden öz ismiyle Sirens isimli yeni bir albüm yayınladı. E, 2015 senesinde Berlin'in Bergen kulübündeki aşırı gürültülü bir performanstan filizlenen kayıt... dinleyicide fiziksel bir etki yaratmakta. E, bu çalışmada yer alan Loss of Consciousness'ın ardından... disfig Fig mahlaslı prodüktör ve vokalist Felicia Çene yer vereceğiz... Chen vahşi ses yılları ile minimalist sekanslar arasında gidip geldiği Trip Hop'tan Punk'a geniş bir yelpazede dolanan Purge isimli dramatik bir albüme imza attı. Bu kayıttan da anlayışı seçtik. Synth şekillenen iki kayıtla devam ediyoruz. İlki bass-cliffe mahraslı İngiliz prodüktör Ralph Cumbers'ın 111 Angelic midi Cascade kaydı. Geçmişte Dubstep ve acid House gibi ritim odaklı türlerle iştigal eden müzisyen bu sefer içgüdüsel ve oyunbaz modüler synth deneylerine girişmiş. Bu kayıtta yer alan Press F5 Deep Home'un ardından Amerikalı Progressive Rock grubu Zombi'nin de kurucusu olan Steve Moore konuğumuz olacak. Bir süredir solo işlerini çeşitli soundtrackler etrafında öğren Tunuslu vokalist Emel Matlouti ve arp icracısı Mary Latimore gibi isimlerle çalıştığı Beloved Exile isimli bir uzun çağırlı ses verdi. Bu kaydın açılışındaki Your Sentries Will Be Met With Force az sonra seçkimizde yer alıyor. Geçtiğimiz ay İstanbul'a da konuk olan İtalyan kompozitör Caterina Barbieri ile devam ediyoruz seçkimize. Yapay zeka, hafıza ve algı gibi kavramların izinde... ...Psychedelic synth arpejlerin arasına doğanan müzisyen... ...yer yer vokallere de yer verdi üçüncü uzunçaları... "Ecstatic Computation'ı Editions Migo etiketinden yayınladı. Bu kayıtta yer alan Fantas'tan bir kesildiğin akabinde... ...Dawn of Midi'nin davulcusu, Pakistan kökenli müzisyen... ...Kasim Nakvi'ye yer vereceğiz. Dans, tiyatro ve film meselesiyle tanınan Nakvi... Erase Tapes etiketinden yayınlanacak yeni kaydı Teenagers'i tamamen analog modüler synth aracılığıyla bestelemiş. Bu albümde yer alan No Tank az sonra açık radyoda olacak. <gülüyor> Kendimizi tekrar ambient sulara atıyoruz. Sıradaki misafirimiz Berlin menşeli prodüktör SLV. Soma etiketine ayınladığı Berlin Portrait Music'de şehrinin gürültüsünden nazik ses manzaraları damatan müzisyen, sinist ve piyano katkılarıyla kaydın hissi özünü de yukarı çekmiş. Bu albümden seçtiğimiz Dust'ın devamını ise 20 yıllık bir süredir The Caretaker mahlası ile faaliyet gösteren Leyland Kirby getirecek. Kirby bu mahlas ile yayınacağı son albüm olan ve demans kavramına odaklanan Hontoloji şaheseri Everywhere at the End of Time serisinin son halkasını da görücüye çıkardı. Kayıtta yer alan A Brutal Bliss Beyond This Empty Defeat'den bir kesitle birazdan seçkimize devam edeceğiz. Seçkimizi Berlinli işitsel sanatçı Jessica Ecamone ile kapatıyoruz. Müzisyen Berlin Community Radio'daki rezidans döneminde ritmik yapıların algılanışı ve gürültü ile melodi arasındaki geçişlik gibi kavramlar üzerine kafa yürüten Common Fate isimli bir tekli kaydetti. Bu parça ile de bu gecelik seçkimize nokta koyuyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.thumblr.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.